95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyorum. İkinci saatimizde Susma Platformunun geçtiğimiz haftalarda ayınları kamuoyuyla paylaşılan Aralık 2019 ve Aralık 2020 döneminde Türkiye'de sansür ve otosansürü değerlendirdikleri raporu, e, raporlarını konuşacağız. Bu sene dördüncü kez e, gerçekleşiyor bu e, raporun oluşturulması. Pandemi koşullarında iyice e, zorladığı bir hem siyasi iklim hem de çalışma ortamında susma platformu e, yine gerekli emeği ortaya koydu ve e, bana kalırsa geçtiğimiz yılı çok iyi bir e, taramayla sansür ve otosansür tabii ki ortaya koydular. Bu e, raporun bir değerlendirmesini bu akşam açık dergide yapacağız. Kültür sanat kuşağına da uygun bir biçimde ağırlıklı olarak yapalım. Kültür sanat kısmına eğileceğimiz bu söyleşide Susma platformundan e, proje koordinatörü Ayşen Güven. Bizlerle birlikte dijital olarak buluştuk onunla. Ayşen, hoş geldin Leyla. Hoş bulduk İlçsen. Çok teşekkür ederim tekrar hem sana hem Açık Radyo ailesine. Yani e, ekip adına da susma Platform adına da sayeden teşekkür ederiz. Evet biz de burada e, bizi dinleyen susma platformundan e, meslektaşlarımıza e, bu raporu emekleyen herkese de senin vesilenle e, bir selam göndermiş e, olalım. Ve tabii ki bu e, raporun konu ettiği sansüre uğramış ya da otosansür etmek mağdur olmuş bütün aktörlere de bir selam niteliğinde olduğunu belirtmek lazım bu yayının. Halihazırda 4com adresinde bulunabilir aslına bakarsanız. Bu raporun e, tamamı. E, iyi gelenler daha sonra oradan da bulabilecekler. Biz ama yine de e, radyo yayınında da bir değerlendirme yapalım istiyoruz. Önemli e, konular bunlar bana kalırsa. E, özellikle zaman nasıl geçtiğini algılayamadığımız e, bu günlerde geriye dönüp hakikaten geçen sene de e, geçen anlarda değerlendirme olanağı vermekte. Evet, yasaklamalar, engellemeler, sansür ve otosansür her sene aslında bu başlıklarla üst başlıklarla Susma Platformu yayınladığı bir rapor söz konusu. Fakat raporlar bir biçimde yenileniyor denilebilir, zira sansürün ve otosansürün yeni biçimleri gün, be gün ortaya çıkmakta. Ben aslında daha önce Susma platformuna yaptığımız yayınlara renk gelmemiş dinleyiciler için bu faaliyetinizi çok kısaca e, sahipleriyle motifleriyle bir e, açıklamanı e, rica edebilir miyim zaten? Yani Susma platformunun tabi oda aslında e, yani kültür sanat ve medyada sansür otosansür e, <gülüyor> buna dair hem vaka kayıt tutuyoruz aslında senin söylediğin şey çok önemli bence. Hani zaman vurgusu, böyle zaman yetmi yaşadığımız bugünlerde e, öncesinde belki hani e, saatleri işte vakitleri daha iyi hesaplıyorduk, daha çok farkındaydık belki ama bu sene her şey çok e, gaz ve toz bulutu saydan evet. e, ve bunun içinde e, yeniden susma platformunun dördüncü senesinde e, sansüre, otosansüre odaklanarak <gülüyor> bunları unutturmaması, kaydını tutması, hem vaka olarak hem de kimi sansür ve otosansür tartışmalarını, vakalarını ortaya çıkaracak söyleşi ve yazılar hazırlayarak çalışması sayıdan bir tık daha kıymetli olmuş olabilir. Çünkü hakikaten pandemide her şey çok flu kaldı. Hatta evet. yani yine gazeteci arkadaşım Burcu Karakaş bu müzisyen intiharları üst üste biliyorsunuz çok kötü bir hale evet. geldi. Yani sayılar çok yüksek, kimse bir şey yapmıyor falan. Durum çok kötü. Ee, onunla ilgili bir haber yapmak istediğini ve meslek birlikleri sendikalardan bir türlü veri alamadığını söylemişti. Aslında hı hı. bunu mesela raporu hazırlarken bir kez daha biz de düşündük. Bir sürü şey e, yani bizim sistemimizde yer almasa sayda e, pek çok evet. sanat oluşumu derneği sendikasının e, ne sitesinde e, veri olarak <gülüyor> ne ee, hı hı. ne bileyim rapor olarak bir yerde ne bir açıklamaların içinde her şey çok fazla söylemde ve yorumda kalıyor ama hani kaç tane salgında işte tiyatro salonu kapandı kaç müzisyen intihar etti bunlar kimlerdi nerede yaşarlar ya bunların hiçbiri hiçbir yerde yok ee, evet. bence bu üzerine düşünülmesi gereken bir şey ve Suma Platformu belki e, misyonunu bu sene bu anlamda e, bir tık e, daha anlamlı hale getirmiş olabilir pekiştirdi denilebilir çok haklısın zaten toplum olarak dünya çapında toplum olarak örgütlülüğümüzde <gülüyor> sorgulanmaya muhtaç yani bunu pandemi de gösterdi başka pek çok kriz de gösteriyor bir biçimde bir şeyin peşinde koşarken nefessiz bir biçimde geriye dönüp de bakmanın artık en hafif tabili imkanı olmuyor diyeyim kimler geride kaldı kimlerin başına neler geldi bu manada çok önemli kayıtlar bunlar. Susma24.com adresini e, düzenli takip etmelerini dinleyicilerimizin bu manada e, ben salık vermek isterim e, kendimce. Ayrıca Susma platformunun haftalık bültenleri de var. Benim evet. de düzenli e, olarak takip ettiğim e, bültenler bunlar. Sene sonunda aslında değerli toplu bir biçimde resmini çizdiğiniz e, durum, manzara, ortaya koyduğunuz manzara e, aslında sizin günbegün e, takiplerinizde bir tür sonucu. E, bu manada şeyi de çok önemsiyorum. Raporu konuşmaya da bir türlü geçemedik ama olsun. E, yani şey, Türkiye çapında e, olup bitenlere bakıyor aynı zamanda susma 24. Buna ilişkin de eklemek isteyeceklerin e, olabilir mi? Çünkü hemen her şey İstanbul' baktı Türkiye'ye. Dendiğinde oysa e, koca bir toplumdan e, bahsediyoruz İstanbul'da e, sınırlı olmayan. Böyle bir e, geliş manzaradan da e, bahsetmek galiba çok hayati ilgilenir galiba. Ya bu soru için ayrıca teşekkür ederim aslında. Çünkü e, yani hem Türkiye merkezli çalışıyor olmamızın e, bir yanı tabii ki öncelikle buradaki ilgilenen yani baskı ve şiddet ikliminin ortasında ve işte zaten sansür, otosansür bunun bir sonucu. Ee, yani de çok görünmez halde olan, e, görünür kılınmayan, e, adı sanı bilinmeyen bir sürü hem kültür sanat üreticisinin hem de olayının, oyununun, müziğinin, e, işte ne bileyim şarkısının, e, yargılanan ressamın hani sonuçta davasını takip ediyoruz ya da muzur ilan edilen kitabın. E, şimdi bunun bir bence önemli tarafı da gerçekten Türkiye'nin hani pek çok yerinde taşrayı da izlemeye çalışmamız. İşte yıl boyunca yaptığımız pek çok e, ilki fiziksel olarak gerçekleşen e, sonra proje döneminin ikinci ayı itibariyle pandemi e, başladığı için e, işte çevrim içi etkinliklerle de sürdürdüğümüz pek çok etkinlik yaptık. İşte Diyarbakır'daki kültür sanat ortamını kayıp sonrası ee, nasıl biçimlendiğini e, nelerle karşılaşıldığını işte Ahmet Şehir Tiyatrosu oyuncularından e, işte Batman e, Yılmaz Güneş Sinemasının kurucusu e, Dicle Anterli, e, yani böyle bir bileşimle konuştuk ve İstanbul'dan da konuşmacılarımız vardı. İşte, tiyatro oyun yazarı çok sevgili Firuze Engin ve sinema yazarı eleştirmeni e, Şenay Aydemir. E, böyle bir e, İstanbul'dan Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan e, işte hem diğer bir e, İstanbul'a bakış atılan bir etkinlikti ilk ve son fiziksel etkinliğimizi bu proje döneminde. Sonra gene Batman'da etkinlik yaptık, ee, Ankara'da yaptık kültür sanat ortamını ve oradaki, e, orada yaşayan, orada üreten e, ve hani kimisi Türkiye geneline ulaşan ama ulaşmayan da sanatçıların e, sansür ve otosansürle sınavını Birazcık konuştuğumuz şeylerdi. Mesela Ankara etkinliği bu bakımdan çarpıcıydı. Çünkü Ali Can Ace, Ankara temsilcimiz aynı zamanda. Ee, raporda da sosyal medya ve gazetecilik e, yazılarında e, emeği çok büyük. Yani raporun tamamında da tabii. Ee, yani Ali Can'ın orada e, şey, yaptığı etkinlikte öne çıkan e, mesela işte 10 Ekim Ankara katliamı sonrası da Ankara'daki ee, özgürlük ortamının e, tamamen değiştiğiydi. Mesela bu ciddi bir vurguydu ve sonrasında işte biliyorsunuz e, KHK'lar, e, Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeki e, işte barış imzacılarının atılması ve sonrasında gelişen süreç. E, aslında bütün bu yaşanan ve sanattan e, uzak gibi görünen şeylerin de işte belgesel sinemacılara, yazarlara e, yani hem konu yani içerik açısından bunları anlatmak için bir e, ne diyeyim dönüşü olsa da e, ama yaygınlaşmak e, üretim alanı işte çekim yapacak alan kullanımı e, gibi gibi pek çok anlamda da yeni ve çeşitli kısıtlamalar getirdiğini e, anlatmışlardı. Keza şimdi önümüzde bir eski şehir etkinliğimiz var. E, Perşembe akşamı e, yani yarın 19'da Yine Eskişehir'deki kültür sanat ortamını ki biliyorsunuz yine Eskişehir'deki kültür sanat üreticiliği açısından yerel yani Taşran'ın en güçlü kentlerinden bir tanesi hep çok aktif olmuştur. Biraz orada hem üretimi hem sansürü hem pandemiye konuşacağız. Bu anlamda belki hani bu vurgu bence de önemli. Susma platformu aslında İstanbul merkezli görünen kültür sanat ortamını e, ve aslında gazetecilik içinde biraz öyledir ya e, hep yani en vurgulu, en altı çizilen en e, güçlü görünen e, ya da en çok konuşulan işler buralardan çıkıyormuş gibidir. Ama Aha. işte hani İzmir'i var, Antep'i var, Diyarbakır'ı var. E, biz yani hepsini birazcık daha Taşra'yı da izlemeye çalışıyoruz ki zaten genel olarak da Birinci mottomuz tabii ki Necdet İşleri'nin sosyal medya e, paylaşımı yüzünden m, yargılanması e, elbette Susma Platformu'nun konusu. Ama işte Hozan Cene, e, e, gibi bir işte Kürtçe müzik yapan bir ismin e, bu nedenle işte terör davasından, TMK'dan yargılanması işte... işte tutuklanması sonra soruşturmalarının sürmesi falan filan mesela bu e, çok daha fazla bizim odamızda olması gereken şeyler diye düşünüyoruz. E, taş evet. ve İstanbul dengesinde biraz buradan kurmaya çalışıyoruz aslında. Evet, evet. Yani bunu hakikaten önemsedim açık derdi devlet olarak İstanbul'da çevresine baktığımız için e, bu e, gözde de aslında susmayayım dört nokta. ...koma aboneli bir kere de hatırlatayım. Evet Ayşen Güven'le birlikteyiz. Çok zamanımız yok. Saat 7'ye kadar geçecek sürede. 2020 raporunu e, konuşacağız demiştik Susma Platformu'nun. Ayşen eğer uygunsa senin için de ben e, o başta doğru ilerleyelim e, istiyorum. E, tabii, e, tabii Bir kere... Evet, zamanın getirdikleri yeni biçimler, yeni yöntemler, sansürün uygulanmasında kullanılan yeni yöntem de da kısaca attıftan e, bulunmuştuk. Bir kere şu soruyu sormak isterim. E, dijital e, alandan biz açık dergile çok sıklıkla e, haber taşımak durumunda hı hı. kaldık geçtiğimiz e, bir sene içerisinde. Ama hali hazırda pandemiden e, öncesinde de ciddi bir ifade e, alanı olarak sosyal medyanın kullanımı söz konusuydu. Ve iki 20 ile kısıtlı kalmayacak şekilde bu ifade alanının kapatılması ya da hani daha nötr bir terimle söyleyeyim kontrol altına alınması için de pek çok araç kullanıldı resmi merciler tarafından. Bir kere 2020'ye ilişkin bu dijital dünya dolup bitene ilişkin neler söyleyebilirsin? Bir onu söylemek isterim. Bunun dışında tabii ki mahrum bırakma gibi bir benim çok önemsediğim, e, önemli olduğunu düşündüğüm bir başka şey var. Tiyatro sahnesinden mahrum kalan tiyatrocular, gülümsel ya da etkinlik alanlarından mahrum kalan e, sanatçılar. Biliyorum bunların hepsi biraz ayrı ama galiba hani konumuz gereği e, ikinci olarak da ona e, bir bulgu yapmak gerek ama benim aslında sana sormak istediğim şey 2020 ile e, birlikte hangi alanda e, yeni e, ve daha çok e, sansür gözlem ile de susma ekibe? Ee, ya aslında şey biraz e, kompakt bir soru oldu tabii. İstersen evet. internet yayıncılığı ve radyo ve televizyon e, kısmından belki de e, başlayabiliriz. Lütfen, ee, lütfen. Salonlar birazcık hani işte mi diyeyim, e, galerileri evet. de, sinemaları da, tiyatroları da, müziği de hepsini biraz ilgilendiriyor zaten. E, mekan Hı -hı. meselesi, mekanların açılamaması, kullanılamaması meselesi. Yani internet yayıncılığı bence de bu sene e, bence medya ve e, sanatın kesişim noktası oldu dijital mecralar. Evet. Yani evet. bu salgın pandemi önlemleri denilen e, yasaklar vesilesiyle bütün kültür sanat mekanlarının kapatılması ve fiziksel olarak yap yapılamamasının sonucu işte dijital mecraların daha aktif hale gelmesi oldu. İşte filmler biliyorsunuz e, pek çok bağımsız sinema örnekleri de Türkiye'li yapımlar. İşte dijital mecraları satıldı. Orası için yapıldı. Diziler e, arttı. İşte ne bileyim kısa filmler şunlar bunlar. Yeni projeler. E, bir de tabii dijitalde tiyatro çalışmaları. Şimdi orada henüz en azından bildiğimiz e, belki evet. otosansürü e, bu dönem işte yani rapora yetiştirmedim ama e, bir çalışmak istiyorum dijital mecralarda, tiyatrolarda sürüyor ama genel olarak e, henüz orada verili bir şeyimiz yok, elimizde bilgi yok e, ama daha çok sinema üzerinden bunu konuşabiliyoruz. Bu da 2019'un son aylarında rütbe, internet ortamında düzenli olarak yapılan e, dizi, film, radyo, müzik e, yayınlarını aslında bir çeşit sansürleme yetkisi veren e, bir düzenleme yapıldı biliyorsunuz. Evet. Ee, aslında bu zaman zaman bu son işte 1 Ekim'de yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesiyle karıştırılıyor ee, yani kimi şeylerin Hı. sonucu o sanılıyor ama aslında bu rütüye e, 2019'da verilen yeni yetkiyle ilgili bir rütük yasasında yapılan düzenlemeyle ilgili ee, bu anlamda bu senin en çarpıcı örneklerinden bir tanesi ee, yani her yerde altını çiziyorum ama hakikaten e, şimdiki aklıma olsaydı e, projesiydi. Yani proje hiç çekilemedi biliyorsunuz. Eee eşcinsel bir yan karakter olduğu e, ve sonrasında bu nedenle e, işte bakanlığın çekim izni vermedi. Daha sonra e, işte şey o karakteri aslında kendilerinin otosansürleyerek, otu kendilerinin otosansür uygulayarak e, dizi ekibinin o karakteri çıkarak bakanlığa yeniden başvurdukları e, bu defa çekim izni aldıkları ama e, işte Netflix'in kendi ilkelerine itibariyle bir şey senaryo sansür müdahalesini kabul etmediği için e, işte yapımın tamamen iptal evet. edildiğini biliyoruz. Eee üstelik evet. bunu senariste Edyorant işte altyazı dergisinden Fırat Yücelevardı söyleşide aktarmıştı. Bu ee, görebileceğimiz bir sansür zincirinin e, en güçlü örneklerinden bence 2020 açısından bir sürü şey birbirine bağlanıyor hem otosansür sansür hem işte medya ve sanat dediğim gibi iç içe geçiyor dijital mecraların yeni bir özgürlük alanı olarak hani işte anlatılması görünmesi ve böyle bir umut beslenmesine dair de tedirgin edici bir örnek ee, sanırım buraya dikkat etmezsek dijital mecralar bırakın özgürlük alanı olmasını hani e, bu yılın şeyine ne diyeyim, raporuna bakarsak, e, konvansiyonel yayıncılık kadar, e, klasik televizyon yayıncılığı kadar e, sansüre kapı aralamış olacak ki Netflix'in bu anlamda işte e, Türkiye ile anlaşması falan filan da söz konusu biliyorsunuz. Evet, e, evet. Gene Design Survivor dizisinin Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ve FETÖ'yü desteklediği ve propaganda yaptığı iddiasıyla hedef alınan bir bölümü vardı. Böyle Netflix kataloğundan kaldırıldı. Minnoşlar işte filmi biliyorsunuz. Normalde Rütü'n mesela işte bu, bu, bu mesela çok kritikti gene. 6.112 sayılı az önce de bahsettiğimiz kanuna göre aslında daha yayınlanmamış bir dizi ya da filme engelleme uygulama yetkisi yok. Ama bunu yaptı. Minoşlar bu bakımdan da bu yılın kilit olaylarından biriydi, bir dijital yayıncılık hı hı. müdahalesi açısından da. Bunların hı hı. altını çizmek gerek yine Aşk 101'in senaryosunda bir karakter olduğu ve bu yüzden onun senaryo aşamasında sansürlendiği iddiaları sosyal medyada çok gündeme geldi. hani Bunların bir kısmını e, teyit edemiyoruz. Hani e, yapımcılar ya da üreticiler, yaratıcılar açıklamadığı takdirde. Ece Yörenç'in açıklaması bu yüzden çok kıymetli bence. Evet. E, gerçekten bir kaydı tutulmuş oldu bunun. İspatı, delili var. E, evet. Ama e, bütün bunların toplamına baktığımızda hakikaten e, rütük yetkisinin uygulanma biçimi ve oradaki muğlaklıklar, o yasadaki muğlak bırakılan şeyler korkunç bir sansür mekanizmasına dönüşmüş durumda. Dijital mecralar için de bu geçerli. Eskiye evet. oranla aslında pandemide bir alan, bir tutunulacak dal olarak görülen dijital yayıncılığın çok fazla sansürle gündeme gelmesi biraz tedirgin edici diye düşünüyoruz. Evet, bu sene tabii yani rapordan da görebildiğimiz kadarıyla genel ahlakında e, gerekçe olarak ne e, çıkmaya başladı sene evet, olarak. Evet kelime bulutumuzda e, o var. E, çok özür dilerim sözünüzü kestim ama aslında tam bunu söylemişken şeyi de vurgulamak lazım. Yani aslında az önce anlattığım bütün dijital medya sansürlerinde önümüze çıkan e, şey engelleme e, bizim biliyorsunuz gene raporumuzdaki grafiklerde resmi gerekçeler ve resmi gerekçeler kısmı var. Gayri resmi gerekçelerde Aslında lgbt Plusların e, gerekçe gösterildiğini bir G ya da eşcinsel karakter üzerinden o e, işte yazılmamış genel ahlak kuralına dayanarak e, sansürlendiğini engellendiğini ya da işte yasaklandığını görüyoruz Bu da ciddi başka bir şey daha gösteriyor bu hani resmi söylemlerin boğazçe eylemlerinde de görülen öncesine ve sonrasında iyi boş sürdürülen... E, yani resmi azlardan çıkan nefret söyleminin e, bir yansıması diye de belki okumak lazım. <gülüyor> evet, evet. Yüzde yüz ben de e, öyle düşünüyorum. Özellikle Boğaziçi Diyenişi ile e, birlikte iyice ayağım e, oldu. E, bu e, böylesi bir hassasiyetin yeni kısıtlaman e, biçimlerin doğduğunu hala da e, izliyoruz hakikaten. E, raporda da sizin kelime e, bulutunuzda da. Henüz küçük bir yer <gülüyor> şey yapıyor olsa da, <gülüyor> e, tutuyor e, olsa da e, belli ki böyle bir e, iklime doğru da gidişat var. E, 2021'de belki başka bir şey konuşacağız e, bu bağlamda. Evet, aslında şimdi, çok e, özür e, dilerim İksan. E, genel ahlak e, gayri resmi gerekçeler içinde en büyük e, şeylerden e, ne diyeyim? Hmm. gerekçelerden. Genel ahlak aslında... Hemen hemen aynı şeye tekabül ediyor Türkiye'de biliyorsun ki. Yani ya kadınlara şart eden ya eşcinsellere şart eden bir şey olarak ne evet. diyeyim baskı aracı olarak kullanılan bir tanımı olduğu için Kürt basını evet. ve genel ahlak bu sene aslında başa baş gitmiş gayri resmi gerekçelerde. Evet. Tabii ki Kürt basını ayrıca Kürt müzişenlere karşı uygulanan bütün bu Baskı konuşalım ama şey konusunu genel genel halk konusunu geçmeden e, önce de yıllardır aslında e, başımızda olan ve artık konuşmaktan bizimle bir biçimde bıktığımız bu muzur neşiyat meselesinde hmm. kısaca evet. e, işaret etmek istiyorum. Pandemiye girerken ben şey vakasını atılıyorum bir çevirmen e, müstehcenlik e, suçuyla e, yargılanmıştı. Bu daha önce Türkiye'de gerçekleşmiş miydi? Bundan çok emin değilim mesela. Muzurni eşyattan koruma kanununa e, istinaden pek çok aslında e, yayın bugüne kadar evet damgalan dedi. Ama yazar ve çevirmenlerin de müstehcenlik suçuyla e, yargılandığı bir e, yıl oldu 2020 e, Türkiye'de. E, bunu da galiba e, belirtmek lazım. Evet Evet. Şimdi e, maalesef süremizin çok hızlı geçtiğini e, görüyorum. <gülüyor> e, bir kere şunu söylemem lazım sürenin sonuna doğru yaklaşırken. E, Türkiye'de en çok e, sansürden etkilenen kesim Gazeteciler bunun bir e, teslim etmek lazım. Tam bunu uygulamanın alanı e, olmadığı için açık dergi. Oraya girmeyelim dedik başka yerlere bakalım e, diye de. Evet, peşi sıra müzisyenler, yazarlar ve sivil toplumun da giderek e, yükselen bir biçimde sansürden etkilendiğini görüyoruz. Hemen peşi sıra oyuncular, tiyatrocular, televizyon kanalları ve yayın edildiğini sayabiliriz. 2020'de Susmagim4.com tarafından kayıt altına alınan sansür bakış en çok etkilenen kesimlerde. Bunlar, dediğim gibi Susmagim4.com'da izlenebilir, e, ayrıntıya bakılabilir, daha doğrusu bu e, bizim şimdi üstünden sadece geç geçirdiğimiz bu raporun. Evet, ben e, kısaca bir iki noktaya daha işaret etmek. İstiyorum e, sansür ve ihlalde de sebep olan başlıca e, aktörlerin başına bir YouTube geliyor. Bunu ne kadar bulgulasak az. Az evvel zaten e, söylemiştin e, yeni e, yetkileriyle birlikte bu kurumun. Ama işte basın ilan kurumu yıllardır e, zaten gazeteleri e, uyguladığı ilan kısıtlamaları ve yasaklarıyla halen bir sıralarda yer alıyor. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu, BTK, önemli aktörlerden birisi. Bununla birlikte tabii ki... Ee, bir dizi kamu e, alanı, bakanlık e, da bu sene e, Samsür'ün aktörleri e, olarak karşımızda çıkıyor. Ben e, şöyle bitirmeyin. E, tekrardan aslında e, az evvel de bir vurgu e, yapmıştık İstanbul dışındaki e, olup biterinden nasıl baktığımız hususunun. Ama bu sene e, Samsür Türkiye'ye de yayılmış vaziyette e, görebildiğimiz kadarıyla tabii ki en... Sert manzara İstanbul'da şu Peşi sıra Ankara rahatlıkla görebiliyoruz ve Diyarbakır'dan da hemen bunu izliyor olmakla birlikte. Türkiye'nin pek çok yerinde artık sansür vakaları gerçekleşiyor. Şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Biz bakmanın yeni yöntemlerini bulduk acaba? Olup biten ya belki bu bilmiyorum ama yani tam böyle mi yoksa hani bizim gibi kuruların ya da işte platformların işte ya da mecraların buraya odaklanarak daha fazla görünür hale getirmesiyle de ilgili olabilir. Bazen öyle oluyor ya yani var olan şey evet. işte birileri anlattıkça işte gösterdikçe yayınladıkça sanki artmış gibi geliyor bize. Yani bence evet. hep vardı. Belki bu anlamda mesela sosyal platformunun rolü açısından otosansürü daha fazla konuşabiliriz. Yani belki otosansürü anlattırmak, bir kere kendini sansürlediğini kendine ifade etmek... E, bu bir e, işte cinsel şiddetle karşılaşmadaki itirafa benziyor Bence evet. e, gerçekten o o bir vakit alıyor yani insanlara soruyorsun mesela otosansür uyguluyor musun dediğinde bir sürü gazeteci sanatçı Hani e, bunu ilk anda uygulamadığını söyleyebilir ama e, bizim yaptığımız özel içeriklerde özellikle ortaya çıkan şey e, işin böyle olmadığı e, yani aslında otosansür Belki de bu yıl e, sansürden daha fazla e, öne çıkıyor diyebiliriz. E, ama e, evet. yine anlatması, aktarması ve görünür kılması hala çok zor. Mesela senaristlerle, e, dizi senaristleriyle söyleşişi yaptığımda onlar e, anlatmışlardı. Yani çok net bir şey. yani Diyor ki kimse bize eşinsa karakter yazmayın demiyor. Ama ben yazmamam gerektiğini biliyorum. Biliyorum, evet. Bu bence e, bunun biraz özeti keza tiyatrocularla yaptığım söyleşide onların da e, buna benzer örnekleri vardı. İşte sokakta e, yeni tiyatro festivali yapanlar, işte e, onlara sokaklarında kentsel dönüşümü eleştiren oyun yapan e, gruplardan tiyatrocularla işte daha bir sürüyle konuştuğumuzda. E, ya da işte hıraptik cinayetine dair oyun metni yazan tiyatrocularla öyle bir grupla konuştuğumuzda yani ortaya çıkanların hepsi bunların bir kısmını yapmayı bugün hayal bile etmedikleriydi. Hatta geriye dönüp evet. baktıklarında biz bunları nasıl yaptık falan demeleri. E, bu anlamda otosansürün üzerine sanki daha çok gidilmesi gerektiği gibi bir Bizim şey var. Bizim önümüzde böyle bir ödev var yani. Evet, evet yani. Ortak ölevi aslında bir anlamda ama tabii ki e, sizin e, de tekrar işleriniz burada ortaya çıkmış oluyor. Ne kadar çok konuşulsa belki de o kadar tamam. çok e, değil mi birileri çıkıp da geriye dönüp belki bir şeyler söyleyecekler. Ya da önümüzdeki e, dönemde belki biraz daha cesur olacak insanlar e, sanatsal üretimlerinde. Evet, evet, evet. Peki ilk sen e, bir küçük e, şey daha ekleme şansım varsa e, hemen lütfen, şey daha e, çok hızlıca. Yani e, şunu da aslında belirtmek istiyorum yani bizim birazcık e, bu yılki 2019-2020 e, Aralık ayları arasındaki döneme dair en çok vurguladığımız şey aslında sansür gerekçeleri ya da ım, ne diyeyim daha çok kamuya anlatma biçimindeki değişimdi. Yani işte bu gay resmi gerekçelerde özellikle kültür sanat senin başta söylediğin <gülüyor> bu salonların kültür sanat mekanlarının kapatılması pandeminin nedense sadece kültür sanat mekanlarından ve işte ne bileyim içki mekanlarından yayıldığına dair bir şey var iddiası var ya yöneticilerin. şimdi mesela o onun şöyle bir görünür çok net nedeni var. Pandemiden önce özellikle Anadolu'da işte tiyatro, kültür sanat mekanlarında film gösterimi ya da oyun engellemelerinin en tırnak içinde meşru sebebi işte salon tadilatta salonda çalışma var. Evet. Salonda bir işte su patladı gibi nedenlerken şimdi bütün bu işte meşru görünen e, sansür gerekçelerinin e, en meşru şeyi e, karşılığı pandemi önlemleri oldu. E, bunu vurgulamak lazım. Elbette sağlık çok önemli. E, zaten hani, kültür sanat emekçilerinin hepsinin e, pandemi başında ilk önlemleri alan hem kendi sağlıkları hem toplum sağlığı için mekanlarını kapatan, evlerine çekilen kesimler olduğunda vurgulamak lazım. E, ancak e, hakikaten Hani bütün hayatın akışının olağan şekilde devam ettiği bir e, pandemi önlemi silsilesi içinde işte kongrelerin yapıldığı sabah metro ile yüz binlerce insanın işe gitmeye devam ettiği, fabrikalarda milyonlarca insanın çalışmaya devam ettiği bir ortamda hakikaten e, kültür sanat emekçilerine hiçbir e, destek sunmaksızın, kamusal bir hizmet olarak e, görmeksizin e, bu kadar evet. e, darbe vurulması hakikaten kabul edilebilir değil. E, evet. Pek çok tiyatro kapandı. Raporumuzda bu da var. E, kapanmakta yüz olanlar var ki taşradakilerin hala şeyini bilmiyoruz bile. Evet, Çoğundan haberler değiliz bile. Evet, bu da baskılamanın başka türlü bir küre, ekonomik bir içinde şiddet olduğu da çok açık. Evet, Bundan. ekonomik bir sansür olarak tanımlıyoruz bütün bunları aslında. Ekonomik, fiziksel evet, sansür çok, olarak kesinlikle. Çok çok önemliydi bu vurgu. Ayşen Maalesef süremiz bitti. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığın için, bu platformun e, faaliyetlerine 20-25 dakikada konuşmak raporunu zaten imkansızdı bunun en başında. Evet, 105 e, sayfa o yüzden etmiştik. bu çok olağan. <gülüyor> evet, evet, toplamda işte PDF'de 100 sayfaya yakın bir e, materyal var varlığında. Belki ileride Susma platformuyla bir süreli yayına başlarız. Açık Radyo'da belki böyle formülünüz edebiliriz. Bu çalışmalarınızın da daha geniş bir biçimde duyulmasına da belki yardımcı olur. Bu da yayında söylemiş olmayı isterim. Umarız Çok evet. teşekkür ederiz. Çok da mutlu oluruz. Çok teşekkürler tekrar zaman ayırdığım için. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. E, raporumuza sansüre, otosansüre görünür kılmasına e, imkan verdiği için e, sana da açıkla da yeniden iyi çalışmalar diliyorum ben de hepinize görüşmek size üzere size de çok kolay gelsin hoşça kal hoşça kal